Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinden, güzel isimlerinden bir tanesi de el yani iyilik sahibi manasına gelen el ismidir. Allah Azze ve Celle'nin el ismi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde zikrediliyor. O da Tur suresi 28. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle diyor ki, inna كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّٰ -Rahim. Biz bundan önce ona e, yalvarıyorduk, o iyilik edendir ve çok merhametlidir. Bunun manası ise şudur kardeşlerim, el kelimesi, Allah Azze ve Celle bütün e, kainatı iyiliğiyle ve nimetleriyle ve vermesiyle ne yapmıştır? Kuşatmıştır Allah Subhanahu ve Teala, bütün nimetleri veren Allah'tır, her şeyi veren Allah'tır. Allah'ın ihsanı sürekli olandır ve bu vermesi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 kendi günahı kendi nefislerine karşı günah işleyip zulmedenlere de ki la takunatu min rahmetilla Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin inna Allaha yaghfiru'z-zunube cemi'a Allah bütün günahları bağışlar innehu huvel gafurur rahim ma hakkeku gafurdur bağışlayandır, merhamet sahibidir Bir hadisle diyor ki Allah azze ve celle buyurdu ki İbn Adem ey Adem oğlu sen diyor e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 Bakara suresi 177'de leysel birra en tuvelle wucuhakum qibala el mesk ve İyilik sizin yüzünüzü doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Velakin el birra fakat iyilik nedir? Men amene billahi ve'l yevmil Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, nebilerine verendir. İşte iman edendir. Vu ve bütün ona sevgisine rağmen işte yakrabalara yetimlere, miskinlere, yolda kaldımışlara, dilenenlere işte köle kurtarmak için verendir, namazı kılıp zekatı veren ve söz verdiği zaman sözünü tutandır ve zorda hastalık ve savaşta sabredenlerdir, Ulay ikellediğine sadaku işte onlar doğru olanlardır. ولائك هم المتقون اشتا Allah'tan hakkıyla korkanlar bunu artırdı. Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine diyor ki Allah Hazze ve Celle Alim Rasulesi 192. ayeti i kerimesinde birra. <gülüyor> Asla o iyiliğe kavuşamazsınız, ulaşamazsınız. Hatta tunfiku mimma Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe